Ağzı bıllayın Şeytan R-jem Bismillahi r-Rahman r-Rahim Alhamdulillah Rabbı al-Alemin ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alih ve sahbi ajmain ve bihi astain. Ama bazı ve yümenon bı an aüme Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam ve onlar iman ederler ki Muhammed aleyhisselatu vesselamun ummeti Ümmetlerin neyidir? Ümmeti ümmetlerin birincisidir. Ne yönünden? Lambayı kapat istersen. Ümmetlerin birincisidir. Ne yönünden? Hesap yönünden. Ve ulel umemi fî duhulil cenneti. Ve cennete girme yönünden de ümmetlerin birincisidir. Ve hum thulusâ ehlil jenne. Onlar cennetin kaçta kaçıdırlar? Onlar cennetin üçte ikisidirler. Değil mi? وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ''Ve onlardan yetmiş bin tane insan ne yapar cennete girer?'' Ee, demiş. Normalde bunu aslı ne? Bunun aslı normalde sulisani. Öyle değil mi? Sülüs üçte bir, sülüsani üçte iki. İki tane üçte bir, üçte iki yapar. Niye burada sülüsa demiş? Çünkü mudaf, peşine mudafu ile geldiğinden dolayı. Mudafu ile geldiği zaman ne yapardı? Mudafu ile cem'en bir de tesniyenin nununu düşürürdü. Öyle değil mi? mudafu ileyh'te eğer mudaf cemi veya ta tesniye ise demiştik onun nun'unu yapardı onun nun'u düşerdi. Ve hum suluha ehli'l cenneti ve يدخل الجنة منهم 70000 بغیر حساب. Şimdi e, normalde kıyamet günü geldiği zaman ilk hesaba çekilecek olan ümmet kim? İlk hesaba çekilecek olan ümmet peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti. İlk cennete girecek olan kim? İlk cennete girecek olan ümmet Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin faziletlerinden bir tanesi de nedir? En son olmalarına rağmen Allah katındaki fazilet yönünden en önde olmalarıdır. En az yaşamış olmalarına rağmen Allah yön, Allah yanındaki ecir konusunda en üstün olanlardır. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya bizim ile, sahih bir hadiste bizim ile bizden önceki milletlerin misali kendisine e, işçi tutan birinin durumu gibidir. Kim öğleye kadar çalışır dedi? Yahudiler dedi. Yahudiler biz dediler, bir kırat üzerine çalıştılar. Peki kim öğleden ikindiye kadar çalışır dedi? Hristiyanlar biz dediler, onlar da bir kırat üzerine çalıştılar. Sonra Allah kim akşama kadar iki kırat üzerine çalışacak dedi? Ondan sonra bu ümmet biz dedi. Yani hem vakit yönünden daha az, ikindiden akşama kadar en kısa olan vakit. Ecir yönünden daha fazla çünkü iki kırat ee, ölçü birimi olarak ecir almışlar. Yahudiler dediler ki kızdılar Yahudilerle Hristiyanlar. Böyle şey olur mu dediler. Biz daha çok amel yaptık daha az ecir aldık dediler. Allah ben size zulüm ettim dedi. Yani hakkınızı mı vermedin dedi. Hayır dediler sen bize hakkımızı tam verdin. İyi bu benim faziletimdir. Dilediğime veririm dedi. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani İslam ümmetinin özelliklerinden bir tanesi nedir? En son gelip en az kalmalarına rağmen Allah katında en yüce, yüce değere sahip olup en fazla fazileti alan ümmettir. Tabi bu fazilet ümmetten kaynaklı değil, Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan kaynaklıdır. Yani o Allah'a insanların en sevimsi olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle onun ümmetine de bu ayrıcalıklarını yapmıştır, tanımıştır. Ona hamdolsun. Onlar cennetin üçte biridirler. Cennetin, onlar ilk cennete girecek olan ümmettirler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz, cennet kapısına gelecek bütün insanlar. Cennet kapısında beklerken. Cennet bekçisine diyecek ki, ''Cennet kapıyı çalacağım ben.'' Cennet bekçisi bana soracak, ''Sen kimsin?'' ''Ene Muhammed'im.'' Diyecek, ''Ben Muhammed'im.'' Diyecek, o da diyecek ki, ''Ben senden önce hiç kimseye bu kapıyı açmakla, açmamakla emrolundum.'' Yani önce ilk sana açmakla emrolundum diye. İlk Resulullah aleyhissalatü vesselam girecek cennete. Daha sonra ümmetten kimler girecek? Bazı rivayetlerde muhacirlerin fakirleri gidecek diyor. Yani kendileriyle Allah'ın ümmete yardım etmiş olduğu o mustazaflar, zayıflar peygamberin akabinde muhacirlerden cennete gidecek diyor. Cennetin üçte birisi olma ve üçte ikisi olma meselesine gelince Resulullah ve Vesselam bu hadisler hep sahih. Yani bu almış olduğu parçalar hepsi Buhari ve Müslim'de geçen hadislerden alıntı yapılan parçalar. Peygamberimiz bir hadis şerifte diyor ki etar dauna entekunu rub al cenne siz cennetin dörtte biri olmayı ister misiniz razı olur musunuz diyor sahaba diyor fakber ne biz tekbir getirdik Allahu ekber dedik diyor dauna entekunu nisf cenne dedi akabinde siz peki şey etar dauna entekunu türlüs cenne cennetin üçte biri olmayı ister misiniz dedi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biz daha fazla bir getirdir diyor. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben umuyorum ki siz yarısı olasınız cennetin. Başka bir rivayete üçte ikisi olasınız. Yani ben hani umuyorum daha fazla Allah Azze ve Celle sizden cennete koysun e dedi diyor. Ve Peygamberimiz onlara yönelik diyor ki مَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْدَاءٍ فِي jildi ثَوْرٍ سَوْدَاءٍ Sizin diyor şirk ehlindeki sayınız simsiyah bir öküzdeki tek beyaz kıla benzer. Yani nasıl siyah öküzde e, beyaz kıl çok azdır öyle mi yani bir bi siyah bir hayvanda beyaz kıl kaç tane olabilir sizin ehli şirkin içindeki sayınız daha önce o kadardır yani ehli şirkin çokluğuna nispeten sizin azlığınız da nedir sizin azlığınız da o kadardır yine işte mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine sahih bir hadiste diyor e, Allah Azze ve Celle Adem'e nida edecek kıyamet gününde diyecek ki akrid min zuriyeti بَعْثَنْ لِنَّارِ Kendi zürriyetinden ateşin ehlini çıkar diyecek. Yani hani kaç kişi var mesela onları çıkar diyecek. Her yüz kişiden doksan dokuz kişiyi çıkaracak diyor. Yani her yüz tane zürriyetinden her yüzden doksan dokuz tanesini cehennem için çıkaracak. Tabi sahabe korkuyor yani Ya Resulallah diyor eğer her yüzden doksan dokuzu e, cehenneme gidecekse pe ne kaldı geriye diyorlar yani geriye bir şey kalmadı ki diyor. Peygamberimiz bu söylediğim lafzı orada da söylüyor. Yani sizin Onların içindeki durumunuz şeyin içinde, yani öküzün içindeki siyah mesela öküzün veyahut da beyaz öküzün içindeki siyah kıl veya siyah öküzün içindeki beyaz kıl gibidir. Yani siz onların içerisinde nesiniz? Siz onların içerisinde azsınız diyor. Tabi burada şu da var, yani ümmet ne demek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olmak demek, insanın kendini onun ümmetine nispet etmesi demek değil. Veyahut da her o ümmete tabi olan anne babadan doğan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden ne değildir? Ümmetinden değildir. Kimdir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olan? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olan, Resulullah'ın getirdiği dine getirdiği gibi yaşayanlar ve ona bağlı olanlardır. Yani Resulullah'ın getirdiği gibi inanan ve Resulullah'ın getirdiği gibi yaşayan insanlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidirler. Niye? Çünkü mesela burada zikredilenler hani bakıldığı zaman sanki Resulullah'ın ümmeti ee, sürekli işte cennete gidiyor işte falan. Ama mesela biraz sonra göreceğiz, havuzun başındayken yine Resulullah'ın ümmetinden, kendini ümmete nispet eden insanlar gelecek ve bunları Resulullah tanıyacak. Nereden tanıyacak? Bunları ya abdest tanıyacak, ya başka salatlarından vesaire bir şekilde tanıyacak. Yani kendini e, ümmete nispet eden insanlar bunlar. Ama Resulullah'ın yanına geldiklerinde birazdan okuyacağız havuz e, hadisinde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam onları beklerken sağa ve sola çevirilecekler bunlar. Cehenneme doğru. Resulullah sorduğu zaman diyecekler sen bunların sonra senden bunların senden sonra ne değiştirdiklerini bilmiyorsun ey Muhammed. Yani Resulullah'ın getirdiğini değiştirmişler. Değiştirdiklerinden dolayı havuzun başında Resulullah'a kavuşma imkanları olmamış? Olmamış. O zaman nedir? Ümmet demek nedir? Ümmet demek özellikle Resulullah'ın getirdiğine getirdiği gibi inanan ve ona şey yapandır. Ona o şekilde yaşayandı Çünkü genelde kıble ehli tarım ta, şeyiyle e, istilahıyla millet veyahut da ümmet istilahı en çok e, tahrife uğrayan istilahlardan. Yani kıble ehli kıble diyoruz ya. Mesela ehli kıble tekfir edilmez. Adam ehli kıbleyi tanımlarken ne anlıyor? Ehli kıble Kabe'ye doğru namaz kılan herkestir. Diyor. Hazreti Ali'nin ilah olduğuna inanan insanlar da Kabe'ye doğru namaz kılıyorlar. Zekatın Helal olduğuna inanmayan zekatın verilmemesi gerektiğine inananlar da Kabe'ye doğru namaz kılıyorlar. Müseylemenin peygamber olduğuna inananlar da Kabe'ye doğru namaz kılıyorlar. Cehmi Ceh ibn-i Safvan da Kabe'ye doğru namaz kılıyor. bişir Merisi de Kabe'ye doğru namaz kılıyor. Muhiddin-i Arabi de Kabe'ye doğru namaz kılıyor. Hallacı Mansur da Kabe'ye doğru namaz Ama bunların kafir olduklarında mesela o dönem ehl sünnet âlimleri icma etmişler. Öyle değil mi? Mesela özellikle sahabenin icma ettikleri. Ehl-i kıble her kıbleye yönelik namaz kılan adam değildir. Ehl-i kıbleden kastedilen nedir? Ehl-i kıble yani hani İslam'ın en belirgin şiara namaz olduğundan dolayı Müslümanlara ehl-i kıble denilmiş. Yoksa ehl-i kıblenin vasfı nedir? Kendisinden şirk ameli sadır olmayan insanlardır. İslam'a müntesip olan, İslam'ın gereklerini yerine getiren ve şeye kendine şirk sadır olmayan insanlardır. Yani aslul iman dediğimiz şeyi yerine getiren insanlardır ehli kıble. Hakeza ümmet de böyledir. Yani kendini her ümmete nisbet eden adam şeyden değildir. O zaman müseylemenin de bu hadislere girmesi gerekir. Veya peygamberimizin yanındayken vahiy katipliği yapan sonra işte irtilat eden adamın da buna girmesi gerekir. O dönem için söylüyoruz. Tabi sonra da Müslüman olmuş. İslamını güzelleştirmiş. O ayrı. Yani ümmetten kasıt nedir? Ümmetten kasıt peygamberin getirdiğine getirdiği gibi inanıp onunla getirdiği gibi ne yapandır? Amel edendir. Yanlışlıklara düşse Problemler yaşasa, peygambere muhalefet etse bile bu aslul imana taalluk eden meselelerden olmayacak. Yani mesela bir takım vaciplerde, fazlarda, haramlarda bazı yanlışlar yapabilir, günahkar Müslüman olabilir ama ne olmayacak? Aslul iman dediğimiz dinin olmazsa olmazı, yani tevhidin e, tamamı ve şirkten kaçınmak, büyük şirkten kaçınmak bu hayatında olmayacak bir insanın ümmet olabilmesi için, tamam ve girer cennete منهم 70000 بغیر حساب onlardan 70.000 bin kişi de cennete girecek bu da neydi peygamber aleyhissalatu vesselam demiştik hadiste sahibi hadiste diyor sizden 70.000 tane insan cennete hesapsız olarak gidecekler onlar da soruyorlar kimdir onlar yarası onlar ellezine neydi onların özellikleri kim söyleyecek Allah'a tevekkül hakkıyla tevekkül edenler hı, hı. اَلَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَتَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar ki tire yani bir şeyi uğursuz saymayanlar, ateşle tedavi olmayanlar, başkasından ruhiye talep etmeyenler. Tabi bu lafın üzerinde ihtilaf var. Daha önce de söylemiştik. Ve Allah'a yapanlardır? Allah'a tevekkül edenlerdir. Bunlar cennete gidecek. Ümmetten bu sıfatlara sahip olan insanlar hesapsız olarak cennete gidecekler ve yüminun bi adami huludi'l muvahhidin fi'n nar ebediyen cehennemde kalmayacağına iman ederler ve humu'llezine dahlul nara onlar ki ateşe girmişlerdir o müminler bi ma'asin irtakabuha yapmış oldukları vesayetlerden günahlardan ötürü gayral israk billahi teala Allah'a şirk koşmanın dışında yapmış oldukları günahlardan dolayı cehenneme gidenler diye'nnel müşrikine halidun لَا يَخْرُجُونَ minha أَبَدًا Çünkü müşrikler cehennemde ebedi kalıcıdırlar. Oradan ebediyen çıkmayacaklardır. وَالْحِيَاذُ billah. <بِاللّٰه> Normalde ehli sünnetin yanında bul kebira. Yani büyük günah işleyen insanlar nedirler? Ya hiç cehenneme girmeden Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaatiyle ya Allah azze ve celle'ne affıyla direkt cennete gidecekler veya kendi tövbeleriyle direkt cennete gideceklerdir. Ya da, bir kısmı cehenneme girecektir, büyük günah işleyenler. Belli bir süre günahlarının karşılığı olarak yanacaklardır. Daha sonra Allah onları hayat denilen bir nehirde yıkayacaktır. Ve sonra onları cennetine koyacaktır. Tamam mı? Bu da sayı hadiste geçen bir şey. yani Hayat nehri demiş olduğumuz nehir, müminlerden büyük günah işleyenlerin cehennemde belli bir süre yanıp, daha sonra o nehirde yıkanıp şeye geçtikleri nehir, cennete geçtikmiş oldukları nehir. Tabi burada ne şartı var? Burada şart, Şirk olmaması e, gerekir. Yani günah, büyük günahlar işte hırsızlık, zina, iftira, e, rüşvet vesaire, yalan gibi bir faiz, sihir, riya gibi büyük günahlar olacak. Lakin şirk olmayacak. Niye? Çünkü şirk olduğu zaman kişi o şirkten tövbe etmeden eğer ölürse Allah Azze ve Celle şirkini yapmıyor, affetmiyor. İnnaallah'e la yakfiru en yushrakabihi diyor Allah Azze ve Celle. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Yine innehu men yushrik billahi fakat harrama Allahu cenne. Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki Allah ona ne yapmıştır. Ona cenneti haram kılmıştır. Ancak kişi kendisi tövbe ederse o zaman nedir? Allah da tövbesini şirkten kabul ederse ölmeden bu kişi Cennete ne yapar gider ama müşrik cennete gidemez. Niye? Peygamberimiz diyor la yetkul cennete illa nefsun muslime Cennete ancak Müslüman olan bir nefis girebilir. Müslüman nedir? Müslüman şirki bırakıp Allah azze ve celle'ye hakıyla teslim olandır. Evet. Ve yu'minun bi havdi nabiyina sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın havuzuna inanırlar. Fi arasatil kıyame. Kıyamet yerinde kıyamet e, arasatında. Peygamberimizin havuzuna inanırlar. Ma'uhu eshedu beyadan minel lebeni. Ma'uhu onun suyu, o havuzun suyu eshedu beyadan daha beyazdır, daha en şiddetli beyazdır minel lebeni. Sütten. Ve ahla minel aseli baldan daha tatlıdır. Ve ri'hu onun e, kokusu atyabu bu minel miski. Misken daha güzeldir. Ve aniyet hu onun kapları adeden ucum isemai. Gökyüzündeki yıldızların sayısı adedincedır. Tuuluhu masirtu şehrin vearduhu Meirtu şehrin onun uzunluğu bir aylık mesafedir ve onun eni de aa arzı genişliği de bir aylık mesafedir Men Şerribbemin hu kim ondan içerse layezme u ebeden ebeden bir daha yapmaz susamaz ve yuzadu anil Hadi aquamun bazı kavimler havuzdan çevrilir başka yöne yöneltilir, qeyyarru <gülüyor> ve bedelu değiştirenler keme var fisi Bukhari'de yani sahihte varid olduğu gibi. Kala Nabiu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu ki: "Havudi masiretu şehrin. Benim havuzum bir aylık mesafededir. Ma'uhu Abyadu min al-lebeni. Onun suyu sütten daha beyazdır. Varihu atjabu min al-miski. Kokusu miskten daha güzeldir. Wakizanuhu <coughs> kenucumuz semai. Onun kapları gökyüzündeki yıldızlar gibi. Yani su içmek için yanında bulunan kaplar." Gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Men şeribe minha kim ondan içerse fela yazma o ebeden ebeden bir daha susamaz. Halen nebi Aleyhissalatu vesselam inni muwaqqiban faratukum al haudi, İlk havuza gelecek olanınızım. Men merra alayya şeribe kim bana uğrarsa içer ve men şeribe lem yazma ebeden. Kim de ondan içerse bir daha ebediyen ne yapmaz susamaz. Leyaddena alayya akwam bazı kavimler bana varid olacaklar bana doğru gelecekler arif ve arifuneni onlar beni bilecekler ben de onları bileceğim tüm ve yuhali beyni ve beynehum sonra benimle onlar arasına girilecek benimle onlar arasında perde oluşturulacak fakulu ben diyeceğim innehum minni onlar bendendir diyeceğim fakulu <gülüyor> bana denilecek ki inneki sen muhakkak ki sen La تدري bilmiyorsun ma ahdathu ba'daka. Senden sonra bunların ne yeni şeyler çıkardığını sen bilmiyorsun. Fequlu ben diyeceğim ki suhkan suhqa. Yazıklar olsun, helak olsun. Limen gayyara ba'di benden sonra değiştirenlere yani azap olsun, helak olsun, yazıklar olsun benden sonra değiştirenlere. Şimdi kıyamet gününde Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın bir havuzu var. Bu Allah azze ve celle'nin ona vermiş olduğu bir ne? Bir lütuf. Bu havuzun özellikleri hadis-i şerifte geldiği gibi daha fazla laf söylemeye zaten gerek yok. hadisi havuzu peygamberimiz vasf ediyor. Peygamberimiz bu havuzun başındayken ümmetini karşılayacak. Yani onun ümmetinden olan insanlar peygamberi bu havuzun başında ziyaret edecek. Allah bize nasip etsin. Sonra oradan su içecekler ve o suyu içtikten sonra da bir daha ebediyen susamayacaklar. Lakin orada şöyle bir sahne oluşacak. Peygamberimiz havuzun başında beklerken, insanlar da ona doğru gelirken Peygamberimiz tabi insanları tanıyacak. Yani kendini bu ümmete nispet eden insanların tanınacağı birçok şey var. Mesela hatırlıyorsanız fıkıhta bir hadis okumuştuk. O hadisi düşünün. Yani اِنَّ اُمَّتِهِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اَثَرِ الْوُّٓوۜ Benim ümmetim kıyamet gününde alınlarında ve ayaklarında abdestin izi olarak gelecekler diyor. Yani mesela kendini ümmete nispet edip abdest alan insanlar abdest tanınacaklar mesela. Namaz ehli kıldıkları namazdan dolayı tanınacaklar. Veyahut Resulü kendi ümmetini diğer ümmetler ayrıldığı için kendi ümmetini başka şeylerle ne yapacak? Kendi ümmetinden olanları tanıyacak. İnsanlar peygambere doğru gelirken bir grup insan peygamber başka taraflara çevrilecek. Yani düşün, havuza doğru geliyor, sağa sola bazı rivayetlerde diyor, onlar sağa ve sola doğru alınırlar. Yani sağ ve sola doğru çekilirler, Resulullah'a ulaşmaları engellenir. Tabi soracak Resulullah yani niye hani e böyle? Onlara direkt der ki işte sen inne kelat edriyim ma ahdehu badeke. Bazı rivayetlerde murteddine ala akabihim. Yani ayaklarının üzerine ne yaptılar? Gerisin gerisiye döndüler. Denilecek peygamber aleyhisselatu vesselam yenilik çıkaranlar ma ahdehu badeke senden sonra yeni yeni şeyler çıkaranlar diye bu insanlar da havuzun başına ne yapacaklar? çevirecekler. Ondan dolayı Müslüman'ın hayatında ittisam bil kitabı ve sünne, kitaba ve sünnete yapışma ehli sünnette en esas meselelerdendir. Niye? Çünkü kitaba ve sünnete yapışmamanın onun dışında işte akılla, hevayla, şehvetle, zevkle, felsefeyle, hikmetle vesaire uyduruk şeylerle dinde peygamberden sonra selef'ten sonra Olmayan şeyleri çıkarma'nın akıbeti budur. Ne niyetle? Çık bak dikkat et, niyetlerini birbirinden ayırt etmiyorlar. Yani şunlar iyi niyetle bidat işleyenler, şunlar kötü niyetle. Şunlar iyi niyetli kelamcılar, bunlar kötü niyetli. Bunlar iyi niyetli felsefeciler, bunlar kötü niyetli. Bunlar iyi niyetli zevkçüler, keşfiler, ilhamcılar. Bunlar kötü niyetli vesaire demiyorlar. Hepsini bunlar iyi niyetli demokratlar, bunlar kötü niyetli demokratlar. İşte bunlar iyi niyetli parlamenterler, bunlar kötü niyetli parlamenterler. Kimse böyle bir şey demiyor, öyle değil mi? Hepsi Resulullah'tan bir şekilde çevriliyorlar Niye? Resulullah'tan sonra değiştirdiklerinden ötürü. Evet. وَأَلُوا السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَلُوا السُنَّةِ يُؤْمِنُونَ يُثْبِتُونَ الشَّفَاعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لِنَب۪يِّنَا Şefaati ve meqam-ı mahmudu peygamberimize ispat ederler. Sallallahu aleyhi ve selleme yawmel kıyame. Kıyamet gününde. وشفاعته لأهل الموقف لفصل القضاء بينهم هي المقام المحمود وشفاعته onun şefaatati لأهل الموقف موقف أهلنا şefaatati لفصل القضاء yani Allah zevcelen hükmünün kesinleşmesi için بينهم onların arasında hiye'l makamul mahmud o makamul mahmud demiş olduğumuz şeydir makamul mahmud nedir geleceğiz şimdi ve şefaatuhu لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم اول داخل فيها وشفاعته لأهل الجنه وان جنات اهلنا شفاعتي ان يدخلوا الجنه جنات الجنه لريش ويكون الرسول رسول صلى الله عليه وسلم olacaktır اول داخل فيها ilk cennete giden insan olacaktır وشفاعته لعمّه ابي طالب وام جس ابي طالب بشفاعتي عنه من العذاب ان ازابن hafifletilmesi için وهذه الشفاعات الثلاث Müzik üç tane şefaati söylüyor. Bu üç şefaat, khasatun bin Nabi yasallahu aleyhi ve sellem sallallahu alaihi wasallam'a özeldir. Veleysetli ahadin gayrihi. Ondan başkası için ne değildir? Ondan başkası için değildir. Şefaat kelimesinin lügattaki karşılığı nedir? Şefiy. Şef. Şef, tekilin zıddı. Şef nedir? Tekilin zıddıdır. Yani şefa' demiş olduğumuz kelime tekin zıddıdır. Şimdi e, normalde şefi' demek aracı demek aynı zamanda. Yani bir şeyin bir şeye ne yapması? Bir şeyin bir şeye aracı ve vasıta olmaz demek. من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها Kim Allah Azze ve Celle ayette diyor bir iyiliğe vasıtalık yaparsa, bir iyiliğe şefaat ederse ona ne vardır? Ona onun miktarınca ecir vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı şefaat nedir? Şefaat vasıta demektir. Ehli sünnet şefaate inanırlar. Ehli sünnet ne yaparlar? Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın şefaatine inanırlar. Ve şefaat kıyamet gününde kısım kısımdır. Yani peygamberin insanlar için Allah azze ve celle'ye gidip ricada bulunması, vasıta da bulunması, şefaat kıyamet gününde kısım kısımdır. Bu şefaatleri iki kısma ayırırız. Kıyamet günündeki şefada yedi sekiz çeşit şefaat şekli vardır. Bunları iki ayırırız. Bir kısmı Peygamberimize has olan şefaat. Yani sadece onu yapacağı şefaat. Bir kısmı da hem peygamberimizin hem de peygamberimizle beraber meleklerin, nebilerin, yani diğer peygamberlerin, şehitlerin ve salih müminlerin yaptığı şefaattır. Tamam mı? İki, i̇ki kısım şefaat vardır. Peygamberimize has olan şefaat birincisi nedir? Ehlil mevkife peygamberimizin yapmış olduğu şefaattir. Ehlil mevkif hadisi nedir? O Buhari'de, Müslim'de meşhur olan insanların hesap Hesap anındayken çekmiş oldukları sıkıntıda yok mudur Allah Azze ve Celle'den ricada bulunup da bizi bu halimizden kurtaracak olan? Yani o, hatırlıyorsanız önceki dersimizde anlatmıştık hani insanlar perişan bir vaziyetteler. İnsanlara hesabı sürüyor, bir taraftan güneş insanlara yaklaştırılmış, bir taraftan çocuklar annelerine yapışmışlar, millet birbirine hakkını talep ediyor, herkes birbirinin şeyine düşmüş, herkes kendi derdine düşmüş, böyle bir anda artık insanlar terde boğulanlar, Teri karnına kadar olanlar, insanlar perişan bir vaziyette. Beyni kaynayanlar sıcaktan, yok mudur e, gidip bize Allah Azze ve Celle'den şefaatte bulunacak olanlar? Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Adem Aleyhisselam diyor, ben ağaçtan yediğim için ben yapamam böyle bir şey. Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar, ben işte e, kendi yani Allah Azze ve Celle'de hakkım olmayan bir duada bulunduğum için geziyorlar, geziyorlar, geziyorlar, geziyorlar. En son diyorlar gidin Muhammed'e. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor, ben gittim Rabbimin huzurunda secdeye kapandım. O gün en güzel hamdlerle Rabbimi hamd ettim ve Allah Azze ve Celle bana dedi ki, سَلْ تُعْتَهِ verileceksin ve sen şefaatçi kılınacaksın dedi e, diyor. Ve Peygamberimiz bunun makam-i mahmud olduğunu söylüyor. Yani o hesap anında insanların o perişan halinden insanları kurtarmak için yaptığı şefaat makam-i mahmud diyor. Makam-i mahmud nedir? Kur'an-ı Allah diyor: "Asa yani asa ay yeb'asaka rabbuka meqamen mahmuda. Umelurki rabb sen ne yapar? Meqam-ı mahmuda ulaştırır. Ne ile? Ve minel leyli fetehcecc bih nafileten lek. Asa en yeb'asaka rabbuka meqamen mahmuda." Yani gecenin bir kısmında Rabbin için teheccüdde bulun Umulur ki Rabbin seni ne yapar? Meqam-ı mahmuda ulaştırır. Öyle mi? Öyle. Bir de biz ne diyoruz mesela Allahümme rabbe hâzihi da'veti tâmmeti ve salâtil qâime âti Muhammeden'in vesîlete ve'l-fadîlete diyoruz. En sonunda ne diyoruz? Ve مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذ۪ي وَعَدَّهِ Resulullah'a vaad etmiş olduğum makam-ı mahmudu da ona ne ver? Onu ona ulaştır diyoruz. Ve kim ezanın akabinde ezanla müezzinle beraber ezanı tekrar eder? Daha sonra da bu duayı yaparsa peygamberimiz ne diyor? حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde benim şefaatim ona helal olmuyor. Benim artık şefaatimi ona yapmıştır, hak etmiştir. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati, özel olan. İkinci Peygamberimizin özel şefaati, cennet ehlinin cennete girmesi. Dedik ya konunun başındayken, Resulullah cennetin kapısına gelecek. Cennet bekçisinin ismi neydi? Raduan. Rıduan ile konuşacak, kapıyı aç. O da diyor ki, ''Ben sen kimsin?'' ''Ben Muhammed'im, senden önce hiç kimseye kapıyı açmamakla emrolundum.'' diyecek ve kapıyı açacak. O da insanların cennet kapısında beklerken cennete girmeleri için peygamberin yapmış olduğu vasıta, aracılığa da ne diyoruz? Peygamber'e özel olan şefaat. Bir de amcasına yapmış olduğu şefaat. Biliyorsunuz Abbas bir gün geliyor diyor, ''Ya sonra bu da sahibi hadis. Sen e, Amcan o kadar sana yardım etti, senin ona iyiliğin nedir?'' O da diyor ki benim ona iyiliğim, o cehennemin en alt tabakasındaydı. O cehennemin en üst tabakasına çıkarıldı. Ayaklarına ateşten bir ayakkabı nalin giydirilmiştir. O ateşin etkisinden beyni fokur fokur kaynar diyor Peygamberimiz. Ve Ebu Talib nedir? Ebu Talib cehennemin azap yönünden en hafif olan insanıdır diyor. Yani bu haliyle azap yönünden en hafif olan insanıdır. Burada Resulullah ne yapmış oldu? Amcasına şefaat etmiş oldu. Niye cennetten çıkaramadı? Çünkü müşrik cehennemden çıkaramadı. Çünkü müşrik cehennemden çıkmaz, Öyle değil mi? Ama ne yaptı Resulullah? Cehennemin içindeki azabını hafifletti. Niye? İslam'a yapmış olduğu yardımlardan ne? İslam'a yapmış olduğu yardımlardan ötürü. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has şefaatler. Bir de bunun dışında başka şeyler var, başka şefaatler var. O da ne? Onda e, peygamberler de yapabilir, şehitler de yapabilir, müminler de yapabilir. Bunun delili ne? Yani peygamberin dışındakilerin şefaatçi olacağına dair. Meleklerin şefaat edeceğine dair delilimiz Allah Zebecilerin işte önümüzde de var ayet kitapta da var. Ve kem min melekin fi's semawati ve'l ard ve kem min melekin fi's semawati la tugni şefaatuhum şey'en illa ba'de en ye'zenallahü limen yeşao ve yerza. Gökyüzünde ne kadar melek vardır? Onların şefaatinin hiçbir faydası yoktur. Ancak Allah kime izin verir ve ondan razı olursa o zaman faydası vardır. Bu meleklerin şefaat edeceğinin delili. Peygamberlerin ve müminlerin şefaat edeceğinin delili ne? E Ebu Said'in Kudri'nin hadisi de mi? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam herkesin ateşe gittikten sonra Allah Azze ve Celle şöyle diyecek. Şefaatul malaike venbiyuna vel mu'minun. Melekler, nebiler ve müminler şefaat etti. Sıra bende. <gülüyor> ve ateşten bir kabdan insan çıkaracak diyor. Ateşten bir grup insan ne yapacak? Çıkaracak. Bu hadis şerif de gösteri ki meleklerin ve nebilerin de şefaat edeceğini bir hadiste de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sunenlerde esşehidu yeshfa'u lisebaine min şehit kendi ehlinden yetmiş kişiye şefaat edecektir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu da şehidin şefaat edeceğini gösterir tamam bu şefaat de nedir müminlerden kim şefaat edecek salih olup büyük günah işlemeyenler yani bu hani Allah Azze karşısında tevhidi ve taatları tam olan büyük günahları işlememiş olan veya işlese de tövbeyle affedilmiş olan insanlar çünkü büyük günah işleyeniz zaten ve tövbesi kabul olmayan zaten kendine şefaatte ihtiyacı var yani kendine şefaate ihtiyacı olanın başkasına şefaat etmesini yapılamaz düşü tamam evet ve şefaatü sallallahu aleyhi ve sallam lirafi dajajeti بعد أمته ممن يدخلون الجنة إلى دراجات ve peygamberimizin şefaati, i li raf'i daracat ba'du bazılarının derecelerini yükseltmek için mimmen yetkulun'el cennete cennete girenlerden ila daracat'in ulya daha üst derecelere çıkarmak için yapmış olduğu şefaat ve şefaatu sallallahu aleyhi ve sellem li ta'ifetin min ummetihi yedhulunel cennete bi gayri hisap ummetinden bir taifeye şefaati, cennete hesapsız girmeleri için yine hem cennete bir grubun hesapsız girmesi için peygamberimizin bir şefaati var söz konusu. Hem de mesela ne gibi? Ukkaşa'ya yapmış olduğu şefaat gibi peygamberimizin. Öyle mi? o Mesela diyor ya Resulallah Allah'a dua et ki hani sizden يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ elfin أَلْفٍ hesap حِسَبْ 70.000 kişi cennete hesapsız giretse Ukkaşa diyor ki ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım. أَنْتَ مِنْهُمْ diyor peygamberimiz. Sen de onlardansın diyor mesela. Bu peygamberimizin duasıyla söz konusu oluyor mesela. Bu şekil hesapsız cennete girmesi. Cennet ehlinin de cennete girdikten sonra dereceleri yükselsin. Çünkü cennetin teki derecelere göre insanların nimeti değişecek. Mesela en üst tabaka Allah'ı daha fazla görecek ki cennetin içindeki en büyük nimet Allah Azze ve Celle'yi görmektir. Müminler için. Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaatiyle bazı müminlerin derecesine yapacak, yükselecek. Ve şefaatu sallallahu aleyhi ve sellem fi ekvamin قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم حسن الريب وكötürlükleri iyilikleri ve kötülükleri tesavvet eşit olmuş olanlara şefaati, fe yaşfa'u fihim liyadkhulu'l cenne cenneti ki için onlara şefaat eder ve fi aqvâmin âhârine kad umira bihim ila'n nâri allâ yadkhulu kad umira bihim ila'n nâri allâ yadkhuluhâ ve bi aqvâmin fi aqvâmin âhârin ve başka kavimlere de şefaat edecek kad umira bihim ila'n nâri onların ateşe götürülmesi emredilmiştir alla <gülüyor> edkuluha oraya girmemeleri için peygamberimizin yaptığı şefaat yani ümmetten Müslümandır ama günah işlemiş cehenneme doğru götürülüyor. Peygamberimiz de işte hani ya Rabbi bu kullarını cehenneme göndermesen, bunları affetsen diyor. Bu şefaatle tekrar cennete geliyorlar. Yani normalde girip biraz yanıp sonra cennete <gülüyor> gelmeleri gerekiyor. Ama Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şefaatile tekrardan geri geliyorlar. Ve şefaatu sallallahu aleyhi ve sellem fi ihraci usat el peygamberimizin müminlerden Asi olanlara şefaati minen nâri Ateşten çıkarılmaları için feyeşfe'u <gülüyor> lehum onlara şefaat eder sallallahu aleyhi ve sellem feyedhulunel <gülüyor> cennet Cennete girerler. Yani bir grup da ateşe girdikten sonra Peygamberimiz onlar için Allah Azze ve Celle'den ricada bulunacak <gülüyor> ve onlar ne yapacaklar? Onlar cennetten, cehennemden çıkıp cennete girecekler. Ve hadi şefa'atu tuşârikuhu bu şefaata ortaklık eder ona ortaklık eder fiha onda el meleketu melekler ve nebiyyun ve şuhada şehitler ve nebiler de ne yapar ona ortaklık eder ve siddiquna siddikler ve salihuna ve müminûne ve neler? ve müminler de ona Resulullah'a ortaklık ederler bunun delilini zaten ne yaptık bunun delilini zaten söyledik fun me yukhrijullahu tebaraka ve teala minen sonra Allah ateşten bazı kavimleri çıkarır bğiçeri şefaat şefaatsız, <gülüyor> bel bıfddı he ve rıhmeti ve keremi he, rahmetiyle faziletiyle rıhmeti ile fazıleti ve keremi ile onlar Sonra Allah azze dediğimiz gibi hani şefaatil il melaiket ve nabiye ve müminün dedikten sonra sıra geldi kime? Sıra geldi bana diyecek Allah ve ateşten bir kabda insan ne yapacak? Ateşten bir kabda insanı çıkarıp alacak. Bu da Allah azze ve kimsenin şefaati olmadan kendi fazla ve keremi müminlerden günahkar olanları ateşten ne yapmasıdır?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 ne yapar? Kulak kıyamet gününde şefaat eder. Şimdi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bu şefaati ile ilgili olaraktan peygamberimizin bu şefaati, bazı ameller vardır ki peygamberimizin şefaatini daha fazla celbeder. Bazı ameller vardır ki peygamberimizin şefaatini daha fazla celbeder. Veya da bazı ameller vardır ki bizzat amelin kendisi kişiye şefaat eder. Ne gibi mesela? es mu vel-Kur'an gibi. Amelin bizzat kendisinin kişiye kıyamet gününde şefaat etmesi gibi. Bazı ameller de peygamberin şefaatini daha fazla celbeder. eder. Ne gibi? Mesela işte مَنْ Nidae, Kim işte nidayı işitirse, sonra akabine de bu duayı yaparsa, biraz önce söylemiş olduğumuz ezan duasını yaparsa حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Başka bir hadiste kim bana salavat getirirse, ben şu şu kadar benim ona şefaatim ne olmuştur? Benim ona şefaatim helal olmuştur diyor. Yani bazı ameller vardır, kişiyi vesselam'ın şefaatine daha fazla hak sahibi yapar. Bazı ameller vardır ki vesselam'ın şefaatini kişi onlarla beraber elde edemez. Yani mesela Resulullah kime şefaat edecektir? Büyük günah sahiplerine şefaat edecektir. Niye? Şu hadisten ötürü şefaati li ehlil kebaili min ümmeti. Benim şefaatim kimin içindir? Ümmetimden kebira sahipleri içindir. Yani büyük günah sahipleri içindir. Yine başka bir hadiste Peygamberimiz ne diyor? "Li kulli nebiyyin da'vatun mustacabe." Her peygamberin kendisine icabet edilen bir şey vardır. Duası vardır. "Vaktebe'tu du'a'i li ummeti Ben kendi duamı ümmetim için gizledim kıyamet gününe." Yani kıyamet gününde şefaat olaraktan kendi duamı ne yaptım diyor? Gizledim diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Lakin bazı durumlar vardır ki Kişi resulans şeyini alamaz. Ne gibi? La tenalü şefaati sınıfı ümmeti. Benim ümmetimden iki sınıf vardır ki şefaatim onları kapsamaz. Kim? İmamın, zalimın, zalim olan imam. Bir de kulu galin markin. Her aşırı giden ve şeyden çıkan, hatden sapan insanlara benim şefaatim gelmeyecek. Yani resulullah ve ülvesami büyük günah sahipleri hak edecek. Lakin bazı büyük günahlar vardır ki kişinin şeyini yapmayacak, kişi onunla şefaten ayrı olmayacak. Bu kimdir? Zalim yönetici. Neden? Çünkü zalim olan yönetici eğer zalim olduğu zaman, yani milyonların belki yüz binlerin hakkına tecavüz eder. Öyle mi? Bu aynı zamanda sorumlular için de geçerlidir. Yani insanlardan sorumlu olan, insanların velayeti kendinde bulunup da zulmeden insanlar, Bunlar Peygamberin şefaatinden olmayacaklar, nail olmayacaklar. Bir de ne gibi? Her aşırı giden gibi. Yani Allah'ın dininde tefrit de menedilmiştir, ifrat da menedilmiştir. Gevşeklik yapıp dinin bazı hükümlerini göz ardı etmek de nehedilmiştir. Ama aşırılık da eşe yapılmıştır, aşırılık da nehyedilmiştir. Ve aşırılığın cezası da nedir? Aşırılığın cezası da kişinin e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden mahrum olmasıdır. Tamam? Fame'l kuffar ve'l müşrikuna kafirler ve müşriklere gelince fele şefaate lehum onlar için ne yoktur şefaat yoktur ve envirhum yevme'l azifeti o azife günü için onları uyar izil kulubu le'l hanaciri o, o zaman ki kalpler şeyin yanına gelmiştir boğazın yanına gelmiştir yani o heyecandan hani biz diyoruz ya e, şey yüreği fırlayacak gibi mesela yerinden veya kalbi yerinden fırlayacak gibi o hale gelmiştir kadimina <gülüyor> ve insanlar ne derler? Ee, şey Sinirli bir vaziyet dediler. Yani öfke yüklüdürler. Malli zaliminen min hamimin. Ne o zalimleri bir koruyucu vardır. Ve la şafieyn Ne de kendisine itaat edilen bir aracı vardır onlar için. Yani onlara ne yapılmayacak? Şefaat edilmeyecek. Ve kavlullah Teala, "Fema tenfa'uhum şefaa'atu O gün onlara şefaat edenlerin şefaati ne yapmayacaktır? Şefaati fayda vermeyecektir. Yine Allah azze ve celle mesela ne diyordu ayet kelime de? Ee, Yahudi ve Hristiyanlar'a yönelik. Süleyman Ayetin başı aklımdan gitti, sonu da gelmiyor. ve taku yomen la tejzi nefsun al nefsi nasıl ve <gülme> la yuqbalu minha şefaa'atun ve la adun ve lahum öyle bir günden korkun ki o gün kimse kimsenin yerine bir şey yapmaz kimse kimsenin şeyini yüklenmez cezasını da çekmez ve o gün ne fidiye ne de şefaat kimseden ne yapılmaz kimseden kabul edilmez şimdi burada bir mesele var o meseleye geleceğiz şefaat meselesiyle ilgili Özellikle Mu'tezil'e ve onların akılda yolunu takip edenler, o metodu inceleyenler şefaati inkar etmişler. Yani şefaat diye bir şey yoktur demişler. Peki şefaati inkar etmelerinin sebebi nedir? Şefaati inkar etmelerinin sebebi kuran ı Kerim'deki bir takım ayetlere dayanmışlar. Zaten bidat ehlilinin özelliklerinden biri de neydi? kuran ı Kerim'i tefsir eden hadislere yapışmadıklarından dolayı tevatür derecesine ulaşmış olan şefaat hadislerini görmemezlikten gelmişler demişler ki Kur'an-ı e baktığımız zaman Allah sürekli kıyamet Gün'de şefaatini nefy ediyor. Fematen fa'uhum şefaa'atu şafi'in. Onlara şefaat edenlerin şefaat fayda vermeyecektir gibi mesela. İşte ve la şafii'in ve maliz zalimin min hamimin ve la şafii'in yutah. la tuqbalu min la tuqbalu min la tuqbalu minha şefaa'atun ve lehum mesa. O gün ve la tenfa'uhumü şefaa'a onlara şefaat fayda vermeyecektir. Mesela men دَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ Kimdir Allah'ın yanında şefaat edecek olan gibi naslara yapışaraktan demişler ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman apaçık bir şekilde şefaat söz konusu değildir. Lakin bunlar Kur'an-ı Kerim'deki bir noktayı görmemezlikten gelmişler. O noktada nedir? Kur'an-ı Kerim'de şefaat iki türlüdür. Bir, müsbet olan şefaat vardır. Bir de menfi olan şefaat vardır. Yani bir Allah'ın kabul edip ispat ettiği şefaat vardır. Bir de Allah azze ve celle'nin nefyetmiş olduğu şefaat vardır. Öyle mi? Nefyedilmiş olan şefaat nedir? Nefyedilmiş olan şefaat, müşriklerin bir takım varlıkların kendilerine şefaat edeceklerine inanması ve Allah azze ve celle'nin bunu nehyetmesidir. Lakin bu o inandıklarının şefaat yetkisi olmadığından dolayı değil Allah'ın müşriklerden razı olmadığından dolayıdır. Yani mesela Hristiyanlar Hz. İsa'nın kendilerine şefaat edeceğine inanıyorlar. Allah da bu şefaati nefiy ediyor. Yahudiler Hz. Musa'nın kendilerine şefaat edeceğine inanıyorlar. Allah bu şefaati nefiy ediyor. Bu Hz. Musa'nın veya Hz. İsa'nın şefaat edemeyeceğinden dolayı değildir. Bu Allah'ın Yahudi ve Hristiyanlardan razı olmayacağından dolayıdır. Niye? Çünkü şefaatin söz konusu olabilmesi için iki tane şart vardır. Bir, Allah'ın şefaat edecek olana şefaat edilecek olan noktasında izin vermesi. İki, Allah'ın hem şefaat edenden hem de şefaat olunacak olandan razı olması. Öyle mi? Çünkü şefaati nef ayetlerin her birinin sonunda bir kayıt var. Allah'ın izin vermesi ve razı olması müstesna diye. Bu da gösterir ki, şefaati nef ayetler umumu üzerine değildir. Bunlarda ne vardır bir hususiyet vardır. O da nedir? Allah'ın razı olması ve Allah'ın izin vermesi. Men zellezi yef'a indehu illa bi izni. Mesela kimdir Allah'ın yanında şefaat edecek olan? Ancak onun izniyle müstesna. Yani hani Allah izin verdiği zaman, onun izni müstesna. Yine burada önümüzde okumuş olduğumuz ayet. Ve kem min melekin fi semawati la tugni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zna Allah. لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَ Ancak Allah'ın birine dilediğine izin verip ondan razı olması müstesna. Demek ki Allah razı olup izin verdikten sonra o meleğin şefaati nedir? O meleğin şefaati söz konusudur. Yine burada وَلَا ne? Illa limen irtada. Onlar şefaat etmezler melekler ancak razı olunana şefaat ederler diye. O zaman bu Kur'an-ı Kerim'de şefaati nef eden ayetler bizzat ayetlerin kendisiyle kayıtlanmıştır. O kayıt da nedir? o kayıt da izin ve rıza kaydıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin şefaat edilene, şefaat edilecek noktasına izin vermesi, hem şefaat edenden hem de şefaat olunandan ne olması? Razı olması. Kur'an, müşriklere olan şefaati nefh ediyor. Çünkü Allah müşriklerden razı değildir. Neden? Çünkü şirk koşmuşlardır. Tamam Lakin Allah müminlerden razı olduktan sonra, şefaat edeceklerden razı olduktan sonra, ayetlerin zaten bizzat kendisinden açık bir şekilde rıza ve izinden sonra şefaatin olabileceğini gösteriyor. Ki bunu da peygamberimiz, bunun tafsilatını beyan olarak kendi sünnetinde onlarca belki yüzlerce hadiste bunu zaten ne yapmıştır? Bunu açıklamıştır. Tamam? Bu birinci mesele. Yani müsbet şefaat ve menfi şefaat meselesi. Kur'an'daki şefaat iki kısımdır. Bir müsbet bir de menfi şefaat. iki peygamberin şefaat hakkı var. Hem biz bunu hadislerden anlıyoruz apaçık bir şekilde peygamberimiz şefaat dedi. Peki bir insanın daha dünyadayken şefaat ya Resulullah demesi caiz midir? Peygamberimizden şefaat istemesi caiz midir? Nasıl? Allah ayette diyor ki وَلِلَّهِ اَشْشَفَاعَةُ جَمِيعًا Şefaatin hepsi kimindir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Resulullah'ın şefaat hakkı ve etkisi vardır. Bu doğrudur. Lakin Resulullah kime şefaat edeceği belli değildir. Bir, Resulullah Allah'tan izin almadan kimseye şefaat edemez. İki ve o büyük şefaati Allah ancak kıyamet gününde Peygamberimiz izin istedikten sonra, onun önünde secde edip hamd ettikten sonra ona verecektir. Ondan dolayı şefaat aslında Allah'ın elinde olan bir yetkidir. Allah Azze ve Celle bunun dilediğine kıyamet gününde onun faziletini, keremini ön plana çıkarmak için dilediğine ne yapacaktır? Verecektir. Bu sebepten dolayı şefaat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan asla ve kat'a ne yapılamaz? istenemez. Niye? Çünkü böyle bir istek sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izinsiz ve kendi bildiği şekilde her isteyene şefaat edecekmiş gibi bir itikadı. Doğurur ki bu da nedir? Bu da yanlıştır. Ancak Allah'ım Resulü'nün bana şefaat kıl denilebilir. Bu nedir? Bu Allah'tan istemektir. Öyle değil mi? Allah'ım, resulünü bana ne yap? Resulünü bana şefaatçı kıl denilebilir. Bunun dışında bir şey de söylenemez. وَالْمَوْتُ maut بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ Kıyamet gününde ölüm getirilecektir. Feyuzbahu ve kesilecektir. Kemi ahbara'n-nebi sallallahu aleyhi ve Peygamberimizin haber verdiği gibi. İza sara ehlu'l-cennete'l-cennete cennete cennet l-cennete girdiğinde ve sara ehlun Cehennem ehli de ateşe girdiği zaman, ateş ehli ateşe girdiği zaman utiye bil ölüm getirilir. Hatta yucale beyne'l cenneti ven nar. Cennet e, hatta o cennet ile ce, şey e, ateş arasında kılınır. Sun ve yuzbehu sonra kesilir. Sun ve yunadi munadin sonra bir çağırıcı nida edici nida eder. Ya ehle'l cenneti la mauta. Ey cennet ehli artık ölüm yoktur. Ya ehle'n-nari la mauta. Ey şey ehli e, ateş ehli artık ölüm yoktur. Feyezdadu ehlul cenneti ferahan cennet ehlinin ila ferahihim sevinçlerine sevinç katacaklar sevinçlerini sevinç artıracaklar ve yezdadu ehlun narı huznen ila hüzneyim. ateş ehli de hüzünlerine hüzün ne yapacaklar katacaklar bazı rivayetlerde koç şeklinde getirilecek diyor cehennem Koç şeklinde getirilecek ve kesilecek kesildikten sonra da işte bakın ölüm yoktur ölüm yoktur denilecek ta ki cennet ehli daha fazla sevinsin cehennem ehli de bu duruma daha fazla üzülsün Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Wa'ahilu da'wana anil hamdulillahi Rabbi alamin.